Roşka'm, selam. Benim yaramaz Roşka'm. Şimdi şöyle bir gerçek var. Bunu seninle paylaşacağım. Bu kitabı aslında çok az bir bölümü kaldı. E, az da bir vaktim var. Aa, şey, nereden baksın 22 gündür seslendirmiyormuşum. Ama bunun sebebi, sebebi illa ki var ama nedense hatırlamıyorum. Belki. Bilmiyorum işte. Uygun ortam mı olmadı belki? Ki zaten bu da bahane yani. Elbette ki uygun ortamın olup olmaması ile alakası yok. Şey... A Çünkü zaten her zaman uygun ortam yaratıp bu kaydı yapıyordum. Ya da genelde işte zaten dışarıda yapıyordum yani. Bir tanesini sadece evde yapabilmiştim. kalan hepsini dışarıda yaptım. Belki sebebi şeydi. Geçen ay Şubat'ta seninle bol bol konuştuk. Çoğu ayda bol bol konuştuk da işte o aralıkta herhalde Azla konuştuk ki ben şey yaptım. İşte işte salmışım tembelleşmişim. <gülüyor> Şimdi yerimi hatırlıyorum. Aa, hızlıca başlamam gerekiyor. Loçkan. Normalde girişte biraz şey yaparım. Şımarırım şımartırım yani. Ayrıca aklımda da bir şey var. Şu an mesela yani bulmaya çalıştığım ortamlar genelde açık alanlar oluyor. Yaz ayı da geliyor yaz ayları Açık alanlar sıcak oluyor. Cam açmak istemiyorum. Kaliteyi düşürmemek için. Keşke bir yerim olsaydı ya. Keşke bir yerim olsaydı. Sana da, sana da yani, bize de, kendime de çok daha güzel vakit ayırabilirdim yani. Bazı şeyler insanda bahane oluyor biliyorum da. Gerçi ben buna rağmen şey yapıyorum yani. Loşka, çabalıyorum yani. Neyse, dediğim gibi Loşka. Vaktim az, bir de burada yani rahatsız edilme ihtimalim düşük biraz ama onu olsun ya da şey yapayım. Bu arada böyle bir detay da vereyim burada geçsin. <gülüyor> Pardon. Şey. Sen gerçi böyle çok sevmezsin ama böyle sakalımı kestim böyle jilet gibiyim. Yanaklarım böyle şap şap şap şap şap yani. Dudaklarım ortada. Hiç böyle görmedim beni. İstiyordum aslında böyle görmeni bir defa. Bir de böyle tadımı çıkarmanı istiyordum. Ama bakarız. Hala yaşıyoruz, hala hayattayız. İyi bakalım. Bir dakika. Başlayayım ben, tamam? Sayfa 308. son paragraf. O her feryadını salı verdikçe. Odanın şimdi ölümün nefesiyle titreyen havasına her anne çığlığını fırlattıkça Vedi de artık vücudunu aralıksız titreten bir ümitsizliğin çöküntüsüyle ne var yavrum ne var canım diyor ve her şeyi unutarak nihayet birdenbire iflas ediveren veren perişanlığı arasında kocasının ta köşeye sinmiş varlığını da, varlığını da what varlığını da görmeyerek Yalnız mateme boğulmuş analık ruhunun içinden çıkabilen sözlerle çocuğuna huzur ve teselli verecek cümleler buluyordu. Sen anneni istiyorsun. Öyle mi kadın nine? İşte annen yanında. Bak, gözleri senin gözlerinin içinde. Korkuyor musun sen Leyla'cık? Ama niçin korkuyorsun? Madem ki annen, anneciğin burada, ta yanında. Bu böyle devam etti. Leyla'nın görmeyen artık donmuş vücudunun her zerresinden, Evvel ölmüş gözlerinin hiçbir mana ifade etmeyen donukluğunda Vedide trajedinin esrarına bir giriş yolu arayarak gittikçe daha perişan cevaplarla çocuğunun seslenişlerine karşılık veriyordu. Bir an geldi ki artık uçurumun içinde Leyla'yı dalgaların hücumu birbiri ardına gelen hamleleri boğuyor denebilirdi. Anne, anne derken sesinin üstünde yığılan su kütlelerini yarmakta zorluk çekiyordu. Birdenbire Vedide fırladı. Odada hiç tutunacak bir nokta yokmuşçasına döndü. Döndü, sallandı. Elleriyle etrafında dayanacak yer arıyor gibiydi. Sonra elleriyle boğazını tuttu. Nefes alamayan, boğazında bir çırpınmanın düğümü tıkanan biri gibiydi. Ömer Bey iç koştu. Elleriyle karısını tuttu. Vedi de, ne oluyorsun karıcığım dedi. O, bu soruyla birden kendisini sarsan bir titreme içinde, bütün eklemleri çözülüvermişçesinde bir kütle halinde kocasının kollarına vücudunu salı verdi ve ötede Leyla'nın boğulan ötede Leyla'nın daha boğulan daha derinlerde inleyen sesi anne anne diye imdat dilenirken hiçbir şey kudret bulamayan anı ile baba oraya oraya yere çöktü. Ve Vedidin dişleri kilitlenmiş, gözleri kapanmış, kolları bacakları gerilmişti. Haftalardan beri bir dakika usanç getirmeyen bu ananın nihayet bu dakikada direnci sönü vermişti. O zaman Ömer Bey hiç yavaşça karısını halının üstüne bıraktı. O, deminden bir odanın köşesinde sinmiş, uzaktan bakarken Leyla'nın küçük ruhunda cereyan eden büyük trajediyi anlamıştı. Bu, hastanın son buhranıydı. O buhranla artık onda idrakten ne kalmışsa onu yutup bitirecekti. Ve ondan sonra bütün korkunç manasıyla koma başlayacaktı. Çocuk öyle ruhu, Çocuk öyle ruhu ölmüş fakat bedeni henüz... Yaşamaya devam ederek ayak direyen hayat her zerrede biraz daha gecikmek için ısrarla uğraşarak 3 gün, 5 gün bilinemez ne kadar bir zaman hayatla ölüm arasında bir mücadele devresi geçirecekti. Karısının yanına diz çöktü. Ellerini avuçlarının içinde hapsetmek için çekti ve onları dudaklarına götürüp öptü. Öptü. Dudaklarına götürüp öptü. Öptü. Ya, bu nasıl bir vurgu ya? Yapamıyorum. Bu baygın vücuttan kendisine ait suçun affını aldı. Sonra onu bırakarak Leyla'ya gitti. Onun yanaklarından öptü. Öptü. Ondan da ruhunun af temennini eden bir ihtiyacı vardı. Ve günahın ve günahının ücretini ödemişçesinde bir hafiflik, muhakemesine derhal açıklık veren bir ferahlamayla tedbir almaya hazır bir doktor sakinliğini bularak kapının yanına kadar gitti. Ev halkına haber vermek isteyerek parmağınız ile bastı. Uzun uzun evin sessizliği içinde titreyerek yuvarlanan çıngırak sesini dinleye dinleye Gözlerinin önünde evinin serilmiş felaket manzarasını seyrede, bekle, seyrede bekledi. Kuru çeşmeden sonra araba bükülüp bebek bahçesinden sonra Bir saniye canım. Bir klima denemesi yapacağım. Sıcak. Yanıyorum yanıyorum. Yanıyorum. Zaraç sesleri gelecek. Kuru çeşmeden sonra araba bükülüp bebek bahçesinde sona eren rıhtıma çıkınca bu yorgun kira hayvanlarının taş, taşlara düzensiz bir gümbürtüyle çarpan ayaklarının gürültüsünden sarsıldı. Deminden biri ona arabanın köşesinde büzülmüş tutan uyuşukluğundan derin bir uykudan sıyrılıyormuşçasına uyandı. Eylül sonunun nemli günlerine mahsus sislerinin içinde yere dökülmek sizin havada bekleyen bir yağmurun varlığını hissettiren bu saatte burada ne arıyordu? Bu soruyu kendi kendisine, bir tesadüfle karşısında çıkılan bir arkadaş hayretiyle sordu. Evet, burada ne arıyordu? Demek haftalarca mateminin arasında gelip kendisini buldukça susturulan, işitilmemek için mücadele edilen ses günahının sesi. Nihayet bir gün onu tekrar yakalamış. Artık iradesine sahip olmayan bir sarhoş zaafıyla onu kollarından tutup bir kira arabasının köşesine tıkarak buraya kadar getirmişti. Bu soruyu kendisine sorar sormaz daha fazla düşünmedi. Birden karanlıkta yolunu şaşırmış bir adamı uyan, uyarırcasına doğrularak arabacının arkasından cama vururken parmaklarında bir an daha gecikebilecek, gecikilecek olursa tehlikenin daha ta içine girilmiş olmasından korkan asabi bir telaş vardı ona dur emrini verdi araba durunca deminden beri araba durunca deminden beri görmeden ilerlemek sizin bulundukları noktada sadece yavaş yavaş sallanıyor zannedilen, ka zannedilen karşı sahillere bulanık denize bakan gözleri yer altında uzun uzun mesafe kat ettikten sonra aydınlığa çıkıveren bir insanın hayretini hissetti arabanın açık penceresinden baktı kapalı bir araba seçmişti Onda faciadan beri hep üşüyen elbisesinin yakasını kaldırıp içinde büzülmek arzusu. Bir saniye canım. <gülüyor> büzülmek arzusunu veren bir ürperme vardı. Arabanın kapalı olmasına asıl bu hissin sevki, sevkiyle karar vermişti. Fakat bu hissin yanında başkaları tarafından görünmemek ve dış dünyadan daha daha uzak olmak düşüncesiyle bütüntün yalnız kalmak arzusunun da tesiri vardı. Ve işte bir saatten beri hep gözleri açık pencereden bakarak, hissiyatı bir bulut içinde son haftaların sayılmadan geçirilen, duyunmadan yaşanan saatlerini takip ederek, orada daha fazla üşümekten korkan bir kedi halinde büzülerek, hareketsiz, eğri büğrü yollarda, bozuk kaldırımlarda yuvarlanmıştı. Demek böyle hiçbir şey olmamışçasına bir aşk randevasına gidercesine, 6 haftalık acı bir işkence hayatını tek bir hareketle silerek oraya yeri görmeye gidecekti. Tekrar... Tıpkı Nişantaşı'nda bir bahaneyle başlayan tanışıklığın bu defa Bebek Yalısı, bebek Yalısı'nda bir devamı meydana gelecek, bu komediye bir aradan sonra bir perde daha eklenecekti. Bu ikinci perdenin nelerden, ne yolda olaylardan, nasıl heyecan ve mücadele saatleriyle dolu sahnelerden oluşacağını biliyordu. Onları önceden görüyor, yaşıyor ve görüp yaşarken içinden hurda haş olarak çıkıyordu. Hatta onlar hakikatte yaşanmış... Geçirilmiş saatlerin tesirini bırakarak kendisine artık bir daha günahından benliğini arındırmayacak kadar aşağılaşmış, çirkefe batmış gözüyle bakıyordu. Bunu bile bile evvelden göre göre işte yine oraya gidiyordu. Araba durduktan sonra bir dakika oldu ki karşıda hisar akıntısına dönen, buruna bakarak kendisini bebek yalısından ayıran mesafenin kısalığına şaştı. Gözleri geri dönerek bebek koyunda, onun olması gereken binayı araştırdı. Belki işte şu görülen pencerelerden birinin arkasında o vardı. Belki yine öyle ilk buluşmayı andıran bir ilk bir kıyafette kollarıyla göğsü açık gömleğinin içinden gir, gerinerek ona gel diyen gözlerle bakarak kendisini bekliyordu. Belki bu buluşma için her türlü tedbir alınmıştı. O sadece dudaklarını uzatıp onun dudaklarını almakla kollarını açıp bu yarı çıplak vücudu kucağına çekmekle Ondan uzak geçirilmiş saatlerin hicranını unutabilecekti. Damarlarının içinde tekrar o hiçbir vakit söndürülmesi mümkün olmayan ateşin aktığını hissetti. Arabacığın ikide bir de dönüp emir bekleyen sözler, gözlerine ''Yürü'' kelimesini fırlatacaktı. Bunu demedi. Hayır, bunu yapmayacaktı. Yapmamalıydı. Burada bir dakika alınacak karar öyle bir karardı ki hayatının bütün bundan sonrasına hakim olması gerekirdi. Yalnız bir kelime lazımdı. Bir kelime lazımdı. ''Yürü'' Demeyecekti. Geri diyecekti. Evet, geri dönmek. Buradan kaçmak lazımdı. Bunu yapmalıydı. Bunu yapmaya onu davet eden binlerce sebep vardı. Evde kırık hayatının üstünde ağlayan Vedides'i, Maçka kabristanında yine boğuk boğuk anne diye bağırıyor zannedilen Leyla'sı vardı. Omuzlarından tutulup da arkasından denize atılan korkak bir çocuk gibi, bu iki hayalin kolları arasında bir kuvvetin mahkumuymuşçasına, kendi kendisinden ayrılan bir başka şahsiyet gibi biri, diğerinin göğsünden itip harekete geçmesini engel olan parçalanmış bir benliğin çekişmesi arasında pencereden sarktı. Geri dönelim diye bağırmak için bağırsa kararından dönme imkanına set çekecekmişçesine bu emri mümkün mertebe yüksek vermek için bir ihtiyacı vardı. Fakat boğazından sesi boğuk çıktı. Daha sonra biraz daha belli olan bir sesle ilave etti. Maçkaya kadar gideceğiz diye haykırdı. Evet, hayatının bu en Hayatının bu en mühim feragatini yaptıktan sonra Maşka kabristanına gidip onu Leyla'sının toprağına af talebi için getirilmiş bir çelenk niyetine bırakacaktı. Bu kararı alınca ruhunda bir hafiflik duydu. Kuvvetli bir irade sahibi olduğunda kendi kendisini ikna etmekle gönlü ferahladı. Şimdi bir an evvel dönmüş olmak, demin bu köhne kira arabasının sarsıntıları içinde cansız bir ceset uyuşukluğuyla hissiz, düşüncesiz yuvarlanırken şimdi koşmak bir an evvel buraya yetişmek istiyordu. Öyle düşünüyordu ki kendisini orada görünce artık bir daha günahına geri dönme ihtimali kalmayacak, bu defa bütün düşme ihtimalleri hayatının ufkundan bir daha belirmemek üzere silinecek. Facia hakikat olduktan sonra Ömer Bey için hissettiği bütün duyguları mutlak bir boşta kalmışlığın sisleri bürümüş gibiydi. O bohran günlerinin arasında otomatik bir alet gibi yaşadı. Kendi kendisini etkileri ve izlenimleri karanlıklara boğan bir bulut arkasında bir mesafeden görüyordu. Sonra hayatın çarkı yavaş yavaş onu dişlerinin arasına alarak çevirip döndürmeye, oradan oraya sevk etmeye, hastalarıyla, işleriyle, eviyle, dostuyla meşgul etmeye başlayınca günden güne bulut daha inceliyordu. Kendi hassasiyetini kendi şahsiyetinden ayıran mesafe kısalıyordu. Asıl o zaman acılarını tahammül edilmez, takat kıran bir kesinlikle hissetmeye başladı ve bütün acıları birbirine karışıyor, bir alaşım oluyor. Bunları ayıklamak, özellikle Nehir ile asıl mateminin arasında bir mesafe koymak için uğraşırken biri diğerine görünmeyen gizli bağlarla bağlıymış, bağlıymışçasına hakikatte ayrı ayrı yollarda yürümesi gereken bu iki tür ıstırap onda aksine her zaman buluşuyor, dolaşıyor, zincirlenerek ruhunu sarıyordu. Nehir'e o mektubu yazdıktan sonra ilk önce ondan ne bir kelime ne bir işaret gelmişti. Ömer Bey iç bir yandan Leyla'nın yaklaşan matemi ile çırpınırken bir yandan bir karşılık hatta bir davet bekleyen onun kendisine bağlılığını ihtiyacını doğrulayacak bir hareket uman gizli bir ümit vardı. Bu ümit gerçekleşmedikçe bir azap duyuyor, sinirleniyor, hırçınlaşıyordu. Bir gün artık kendisini hemen hiç terk etmeyen Bekir Servet'ten haber aldı. Nehir annesiyle beraber bebek yalısına geçmiş. Dudaklarını ısırmış, cevap vermemiş, arkadaşına sadece donuk gözlerle bakmıştı. Bekir Servet onu oyalamak için şehrin çeşitli mıntıklarından türlü türlü söylentiler, hikayeler getirirdi. Diğer bir gün yine birçok dedikodu arasında Bekir Servet, Nehir'in evlenmesinden bahsetti. Düğün hakkında tavsilat vardı. İstanbul'da bu kadar şatafatlı bir düğün pek nadir olurdu. O gece bebek koyu İstanbul'un eski şehrain, şehrain alemlerini andıran bir gece geçirmişti. <gülüyor> konuşabilsem aynı zamanlarda gülüyor musun merak ediyorum bayram ya da önemli bir gün vesilesiyle şehrin bayrak ve ışıklarla donatılarak süslenmesi şeklinde gösterişli şenlik donanma Aa, neredeydik <gülüyor> Ömer Bey hiç bunları hep işitiyormuş şusuna dinliyor işitmiyormuşçasına dinliyor. Bekir servet, hikayelerinin arasında Nehir'in evlenmesinden bahsederken bilmeksizin arkadaşının ne kadar sızlayan bir yarasına dokunduğunu belli etmek istemiyordu. Nihayet bir günde yerden bir ses geldi. Ömer Bey iç kendisine gelen taziye mektuplarının arasında birdenbire onun bir mektubunu buldu. Yalnız bir satır. Sizinle beraber ve sizin için ağlayan. Sonra bu satırın altında küçük, çekingen ve anlaşılmamak Başka gözlerden saklanmak için okunamayacak kadar belirsiz bir imza. Sadece bir nehir. Ömer Bey hiç bu, bu bir satırlık mektuba tekrar tekrar döndü. Onu evvela cüzdanının ta iç gözünde, sonra yazıhanesinin en mahrem evrakına mahsus bir çekmesinde sakladı. Ve ne zaman odasında yalnız kalsa, kapısını sürmeler, bir ara onu çıkarır, bakar, bitiremiyormuşçasını uzun uzun okurdu. Kaç kere onu bakarken hayalinde neyiri gördü. ''Kaç kere kendi kendisine ne olur? Şimdi buradan bir araba, bir saat sonra oradayım ve muhakkak o da beni bekliyor.'' dedi. Nehir'in de kendisini ihtiyaçla beklediğinden emindi. Sonra onun matemine hürmet ederek susmasına, hiçbir harekete kalkışmamasına teşekkür borçluydu. Nehir affediyor, onun bu soylu tavrına karşılık bütün hatırasını aşağılatabilecek şeyleri unutuyordu. Bu zaaf saatlerinde mağlup olmak üzereyken, Asıl büyük matemi onun sızısı gelir, yeniden ruhuna kızgın şişini saplar, onu daha can yakan bir acıyla kıvrandırırken zaafına mağlubiyet tehlikesinden kurtarmış olurdu. Böylece iki acısının hep birbirini bulup dolaşarak örgü oluşturan çarpıntılarından geçerken bir yandan da hayat onu çarkına daha çok alıyordu. Boş saatlerini pek darlaştıran hastaları, kendisini yalnız bırakmamak için arkadaşlarının tesellisini getiren dostları, artık hemen her gelişinde mücizanı beraber getiren Bekir Servet'in bitmez gevezelikleri vardı. Hayat... Hayat onun gözleri önünden uğultuları... Düşünmekten alıkoyan, bir çağlayan gibi dalgalarını durdurarak bırakmaksızın sürüklüyor, onu geçici bir unutma sarhoşluğunda tutarak sersem ediyordu. Düşünmeden, anlamadan, boş gözlerle hayata, kendisini çarkın içinde çevirip götüren saatlere kayıtsız, hissiz bir seyirci olmuştu. Dış dünya karşısında odasının ışığını söndürerek karanlığın içinde sokağın galeyanına bakan birisi gibiydi. O kadar ruhu kesif bir karanlığın istilası altındaydı. Onları evde de hemen hiç yalnız bırakmamışlardı. Akraba ve dostların günlerce devam eden misafirliği arasında karı kocayı yaklaştırabilecek yalnızlık saatlerinin samimiyeti nadir meydana gelen fırsatlardı. Ve bu nadir fırsatların lütfeden bir tesiri olmaktan ziyade onların arasında ne vakitten beri gittikçe daha fazla açılan mesafeyi daha aşikar, aşikar, daha açık yapan zararlı bir tesiri olurdu. Sesim yoruldu. Onun için her ikisinde de yalnız kalmamak, aralarında bir üçüncü şahıs bulundurmak ihtiyacı vardı. Bu üçüncü şahıs çoğu zaman Meveddet Hanımda. Vedide ondan evin açıkça büyük hanımı olmak kararını koparırcasına almıştı. Geçirilen bütün o zor günlerde Meveddet Hanım'ın Vedide'ye vekaleti o derece zaruri ve tabi, tabi olmuştu ki başlangıçta bir vazife şeklinde üstlenilen ev idaresi şimdi terk edilmesine imkan bulunamayan bir adet kuvvetini almıştı. İkide bir de anahtarların iadesine teşebbüs eden ve buna ''Sizin için meşguliyet bir eğlence olur kızım.'' tarzında giriş yapan Mehveddet hanımın eline tekrar anahtarları tutuşturarak vedide, ve ''Aman ablacığım beni bundan kurtarınız.'' der ve hakikaten bu canla söylenmiş sözden sonra tekrar anahtarları görünce senin elinde görünce büyük bir zahmetten kurtulmuşçasına soluk dudaklarında bir ferahlama tebessümünün gölgesi belirirdi. Vedi de, de şimdi yalnız kocasından değil Selma'dan, evinden, bütün hayattan uzaktı. Onda birdenbire bütün kuvvetlerin çöküvermesine, hayatla bütün bağlarının gevşeği vermesine sebep olan bir bezginlik vardı ki, yalnız ruhunu değil, bedenini de istila etmişti. Bedenini de, bedenini de istila etmiş, gençliğin, sıhhatin göründüğü bu güzel zemine birden öz suyuna bir hastalığın zehri karışmış, bir fidan sakatlığı ile sarmıştı. Evin içinde her şeyle alakadan sıyrılmış bir halle dolaşış dolaşışları vardı ki, onu kısa bir zaman sonra ebedi bir uyku için terk edilecek bir hastanenin koridorlarından geçen mahkûmiyetinin farkında bir hastaya benzetirdi. Üzerinden bütün sağlıklı havasını soğuran, sağlıklı havasını soğuran bir ateş dalgası geçmiş, onu soldurmuş, eritmiş gibiydi. Gözlerinde bir solukluk ve dudaklarının kenarında bir çekiklikle evde dolaşırken önünden herkesi silinmeye davet eden bir hali vardı. Hatta Andelik bacının bile şaka yaparak güldürmeye çalışan teşebbüsleri yarıda kalır, sesi boğazında birdenbire kısılmış bulunurdu. Vedide yalnız bir şeyle meşguldü. Şimdi hemen her saat odasına kapanıyor, uzun uzun namaz kılıyor ve sonra seccadesinin üstünde gecikerek kendisini unutup dışarıdan açıkça fark edilebilecek kadar yüksek sesli Kur'an okuyordu. Evdekiler onun böyle saatlerce sesini bazen bir uğultunun derinliklerinde bazen belirginleşen bir mersiyenin nameleri halinde işitirlerdi. Bir ara bu sesin bir hıçkırıkla düğümlendiğine sonra içeride bir iniltinin içinde boğulduğuna dikkat olunurdu. O zaman evi yavaş yavaş bürüyen bir keder ve kasvetin siyah havası eser ve herkesin hayalinde seccadesinin üzerinde kapanıp üzerine kapanıp kıvranı kıvranı ağlayan boğulup çöktükçe zehirlenen fakat zehirlendikçe ferahlayan bu matem içindeki ananın ıstırap mağarası uyanırdı. Sende yapıyor muydun açıkça? Yapıyordum. Zecadenin üzerine kapanıp kıvrana kıvrana ağlıyordun değil mi? Benim güzel Loçkan. Çok seviyorum seni. Bunu hiç unutma. Biraz bekle Loçkan. Loçkan. Telefon çaldı da. Devam ediyorum tamam. Gözleri aşka güleniyor çıkan. Kıyamam sana. Şimdi arabada dönerken Ömer Bey iç ruhunda bir ferahlık, zihninde bir açıklık buluyordu. Birdenbire karanlıkları yarıp dağıtan bir ışık hüzmesi onun benliğini ne vakittir istila etmiş olan bulanık havayı üfürmüş, kendi varlığını yine kendi görüş kudretini açık bırakmıştı. Birdenbire gözleri üfürülmüş ve bir hipnotize olma halinin esrarengiz derinliklerinden çıkarılarak, <gülüyor> ah! Pardon, pardon. Uzun zamandır okumayınca sesim yoruluyor <gülüyor> Birdenbire gözleri üfürülmüş ve bir hipnotize olma halinin esrarengiz derinliklerinden çıkarılarak hakiki hayatı iade ediliyormuşçasına... Bu iki saatlik araba gezintisi içinde bütün ömrünün safhalarını tam bir açıklıkla tekrar gördü. Kendi kendisini karşısına alarak son ayların hislerini titiz bir incelemeci muhakemesiyle yeniden yaşadı. Kendi kendisine ne garip, ne garip diyor. Ve insan denen zayıf, aciz şeyin kendisini bir iradeye, bir azme ve kudrete sahip ve kaderini elinde tutuyor sayıp da nasıl ufuklardan zerirlerinde, ufuklardan zerirlerinde aldatıcı tohumların tesirlerini saklayarak geldiği anlaşılamayan meçhul rüzgarların kasveti altında esir, miskin mahlukun böyle bir saat içinde bir kutuptan diğer bir kutuba geçebileceğini şaşırıyordu. Daha demin sevda ihtiraslarının hayalini, Nehir'in oşen çılgın bir aşk cinnetinin buhranları arasında olanca sevmek ve sevilmek kabiliyetini bolca sunan, taşkın halini önüne takarak bir sarhoşluğun bulutunda, bu mesafeyi kat ederken şimdi şu dakikada onu orada Mısır zengininin kart kocasının altınlarıyla döşenmiş bebek yalasında kendisini bekler halde bırakarak Maçka kabristanına <gülüyor> Şişli'nin bekler halde bırakarak Maçka kabristanına Şişli'nin o matem evine gitmekten bir haz bir zevk duyuyor gibiydi. Hatta Neyir'i kendisini umarken yatağının içinde hırçınlaşıyor. Hiddetinden gömleğinin dantelolarını dişlerinin arasında çiğniyor düşünerek. Çiğniyor düşünerek. Kaç kere Neyir'i bu halinde Hiddet'inin bu galeyan anında görmüştü. Şimdi bunu düşünürken yine o arabasının camında araba Şimdi bunu düşünürken yine o arabanın camında şekilleniyor denecek kadar bir aydınlık arasından bir saniye içinde görüyordu. Evet, onu düşünerek bir çeşit intikam lezzeti duyuyordu. Onu kendisi için, kendi tarafından terk edilmiş, ihmal edilmiş olmak acısı için öfke buhranları geçiriyor, ıstıraptan kıvranıyor görmek isterdi. Onu böyle bilseydi garip bir saadetle lezzet bulacaktı. Niçin? Çok iyi belirlemeye kadir değildi. Kendi hayatına bu derece karışmış makatteratına, hissiyatına bu derece hükümetme ve sahiplik hakkı bu almış bulunduğundan olacak, düşünmeye kadir oldukça bu konuda bir hak bulmazdı. Aksine, eğer neyir onun zaafını suistimal etmek isteseydi, onu hevesine oyuncak edinseydi, bunu ne kadar kolaylıkla yapabilecekti. Buna karşılık kokuşmuş bir ahlak muhitinde, kışkırtılı kışkırtılı nihayet köpürmüş taşkın bir, Genç kızın aşk hazinesini binlerce muhtemel aday arasından seçilen bir erkek kucağına dönmekten başka ne yapmıştı? Binlerce muhtemel aday arasından seçilen bir erkek kucağına dökmekten başka ne yapmıştı? Oh! Bunu ne bollukla, ne iyilik ve cömertlikle, nasıl kendisini candan vererek başka bir şey aklına getirmeyen, sevmek ve sevdirmekten başka bir noktada durmayan bir teslimiyetle yapmıştı. Ömer Bey hiç hastalıklı bir kuruntuyla, Başkalarını memnun ve mesut edecek bir aşkta kendi nefsini ayıplama ve tedirginlik vesileleri icat ederken ve bunu ona göstermekten çekinmezken o anlamayan bir türlü adamın vesveselerinden makul bir sebep bulamayan sevda ihtiyacının nöbetlerine daha nef nefsini teslim eder, sevda ihtiyaçlarının nöbetlerine daha da nefsini teslim eder, ve onu da asabının bozukluk buhranlarına sararak her şeyi unutturacak bir aşk hezeyanı saati yaşamak için mini mini vücudunun içinden nihayet bir sevda serveti ikram ederdi. Bunun için ona minnettar olmalıydı. Hatta onu böyle terk etmekten bu kadar kabaca, nankörce onu orada kendi haline bırakmaktan utanmalıydı. Şimdi kendisini itiraf ediyordu. Mateminin arasında o azapla, gözyaşlarıyla, ıstırabının işkenceleriyle geçirilen günlerde hep ondan bir ses... Kendisini davet eden, isteyen, ağlayıp sızlayarak sadakat teminleri veren bir ses beklemişti. Bütün alınan taziyeler arasında en çok onun bir tek satırından duygulanmış, tekrar tekrar o satıra dönerek uzun uzun ona dalmıştı. Sonra günler birbiri ardına geçip de ondan yeni bir haber gelmeyince buna karşılık onun karşılaştırılmış evliliğinin, kararlaştırılmış evliliğinin gerekçeleştiğini ya ah! Kararlaştırılmış evliliğinin gerçekleştiğini Bekir Servet'ten öğrenince yeniden ıstırap çekmeye, zehirli bir kin arasından ona düşmanlık beslemeye başlamıştı. Nihayet bir gün bu defa muayene ailesine Şayan Kalfa gelmişti. Artık bu H5 Kalfa'nın aracılığını pek açık değil fakat oldukça yeterli bir mana verilmeye mecburiyet doğmuştu. O, küçük hanım size güceniyor. Bir kere olsun ararsınız zannediyordu. Ararsınız sizin muayene etmenize muhtaç bir halde. ''Bilseniz ne kadar zayıfladı. Ne iştahı kaldı ne neşesi.'' diyordu. Şayan Kalfa bunları söylerken bu cümlelerle asıl anlatılmak istenen mananın farkında olmayan saf bir eda alıyordu. Bu öyle bir haber verme mahiyetindeydi ki aracı olan utanmadan, kızarmadan yerine getirebiliyordu. Şayan Kalfa, Şayan Kalfa'nın bu haberinden Ömer Biyeç karışık bir saadet hissi duydu. Şimdi nehir tarafından aranı, aranılıyordu. Demek evliliğinin bütün tantanası, her çeşit cazibesi arasında yine kendisinin hayali uyanmış, önünde yeni bir koca, yeni bir servet tarafından yığılmış ne varsa, halılar, atlaslar, sanat ve zine namına yığın yığın eşya ve sofra takımları, onların hepsini süpürüp ite ite yol açmış, taze gelini yatağının dinmeyen sarhoşluklarında tekrar bularak onu tekrar kollarının arasında sarmıştı. Erkekliği bundan hoşnut oluyor ve artık aranan bir erkek vaziyetine girerek direnmek için yeniden kuvvet toplamış oluyordu. Neyir isteseydi, gençliğinin gösterişli tarafları yerine <gülüyor> tecrübeli bir kadın, <gülüyor> tecrübeli bir kadın hilelerini kullanmak elinden gelseydi, Amerbe hiç kararından vazgeçmemek için yeteri kadar kuvvet bulabilecek miydi? Bu soruyu kendi kendine sorarken Neyir'e mektup üstüne mektup yazan. Yalısının, üstün, yalısının önünde dolaşan hatta kapısını zorlayıp onu bulmak için her türlü saygıdan sıyrılan belki tehditlere kalkışan arada bir tamamıyla düşerek bir yalvarıp yakarma bir merhamet dilenme bayalığına inen bir Ömer Bey hiç hayal ederdi. Evet böyle olmak pek mümkündü ve bu olasılığı hayalinde canlanmış görünce korkunç bir rüyadan uyanmak için kendisini zorlarcasına silkinerek kalkar telaşlı adımlarla gezinirdi. girin bu müracaatı onda diğer türden iki ferahlama sebebi daha doğrumuştu. Her şeyden önce neyiri evliliğinin içinde ruhunu dolduracak kadar saadete ulaşmamış görüyordu. Onun tamamiyle bahtiyar olmasında bir unsur daha lazımdı ve bu unsur kendisiydi. Bundan büyük bir tatmin hissediyordu. Sonra Şayan Kalfa onun zayıflığından, kederinden, iştahsızlığından, neşesizliğinden bahsetmişti. Ömer Bey hiç bunları abartarak bu kelimelerin içerdikleri manaya mümkün mertebe fazla fena yorumlar koyarak dinlemişti. Onu zihninde hasta, sararıp solan, gittikçe vahim bir akibete doğru yürüyen bir mahkum olarak tasavvur ediyordu. Lochcam, Bebiş, Lochcam Loçkam, şu gel, şu, şu büründüğüm hale bak. Yine bitiremedim şu kaydı, Allah kahretmesin. 4-5 sayfa kalmıştı ama işte dediğim gibi, tıraş olmam gerekiyor, az vakit var. O yüzden, bitireceğim ama söz. Seni çok seviyorum. Hoşçakal.